İşte başbakanına, cumhurbaşkanına, parti liderlerinin hepsine gönderdiği mektuplarda bunun içerisine koymuş. Kitabın içerisine koymuş adam. Onlara kızıyor. Hatta yani bir zamanlar başbakanlık yapan bir kadına öyle şeyler söylüyor ki gerçekten insan sokakta bir insan öyle azarlamaz. Onu azarlarcasına adam mektup yazıyor. Türk'ün hakkıdır diyor Türkçe ibadet etmek. E, bu nereye dayanıyor? Eski Mekkeli müşriklerin işte sen niye bize yabancılardan bahsediyorsun diyorlardı. Resulullah Kur'an'ı kendisine indikçe peygamberlerden bahsettikçe Mekkeli müşrikler gidiyorlardı. İsfendiyar'ın kısalarını falan eski Rum, eski Pers imparatorluğunda kahramanların kısaları hikayeleri olurdu. Bugün yazılıp böyle dolaştırılıyordu elden ele dünyanın muhtelif yerlerine gönderiliyordu. Onlar da o kıssaları getiriyorlardı, halkı topluyorlardı Mekke'de. Ondan sonra içki, saz, kadın getiriyorlardı, eğleniyorlardı. Onların masallarını, hikayelerini, kıssalarını, şiirlerini anlatıyorlardı ki insanlar Muhammed'i gidip dinlemesinler, insanlar Kur'an'a kulak vermesinler diye. Bugün aynı şey. Yani Türkiye'de öyle bir aşamada gelecek ki, diyecekler ki kardeşim zaten peygamber Türktü. Ama işte gitti mecburen Arapça öğrendi, Araplaştı. Dolayısıyla biz, yani Arapların bahsettiği bir tanrıdan bahsetmeyeceğiz artık bundan sonra. Bizim zaten kendi tanrılarımız var deyip, yani daha ileri aşamada gerçekten Türk'ü eski dinine döndürme mücadelesi verecekler. Türkleri eski dinlerine döndürme mücadelesi verecekler. işte PKK ve onun yandaşlarının Kürtleri eski şamanizme, eski mecusiliğe döndürmek istedikleri gibi. Onlara göre de İbrahim aleyhisselam Kürttür ve İbrahim aleyhisselam e, onların inandığı türden bir din ve ideoloji sahibi yani ilk sosyalisttir. Evet, İbrahim aleyhisselam ilk sosyalist ve komünist gibi gösteriyorlar. Şimdi neden? Nübüvveti reddedip, nübüvvet sahibi olan birisinin isminden ve şöhretinden istifade ederek halkı ne yapmak? Aldatmak ve insanları zihnen, aklen ifade etmek. Bu bakımdan Kur'an kısaları, tarihi bir tahsihtir Nebilerin tarihini tashihtir ve onların şeref ve izzetini yüceltmedir. Beni İsrail bütün peygamberlere iftira etmiş ve onlar hakkında yalanlar söylemiştir. Ama Kur'an o insanların hayatlarını, o insanların mücadelerini en nezih şekilde gerçekten en güzel ahlaki ölçüler içerisinde vermiştir ve bu şekilde peygamberleri de Yahudilerin töhmetinden Allah Azze ve Celle bu şekilde kurtarmıştır. Bu bakımdan onların hayatlarına bizim için Kur'an'da basiret diyor Allahu Teala. Basiret peygamberlerin verdiği mücadele ve yaşayış tarzları Allahu Teala bize kıyamet gününe kadar hakka hakikati gösterici olan bir edat, bir unsur, bir temel il, ilke olarak zikrediyor. Yani ona Kur'an'da basair veya basiret diyor peygamberlerin hayatlarını tanımlarken bu tabiri de Allah Azze ve Celle Kur'an'da zikretmiştir. <gülüyor> Dolayısıyla yani kısalarda anlatılan her şey insan fıtratının bizzat kendisidir. İnsan fıtratının dışında hiçbir şey anlatılmaz ve en gerçekçi olan ibare ve ifadeler anlatılır. Yani hiçbir mübalağa yoktur. Tabiri caizse şişirme, aşırı mecazi ifadeler veya İnsanoğlunun aklını almayacağı olan ifadeler yoktur. Hangi peygamber hayatına bakarsanız, bak kullandığı ifadelere ve insanlara söylediğine bakınız, tekliflerine bakınız, söylediği şeylere bakınız, yasakladığı şeylere bakınız. Bu Bütün bunların tamamı bugün yaşanan şeyler. Yaşanmamış olan bir şey değil. Yani peygamberlerin hayatında var mı, yok mu öyle şeyler diye düşünmenize gerek kalmadan Kur'an'da okuduktan sonra hemen günümüze bir bakın. Günümüzde Peygamberlerin nehyettikleri şeylerin tamamının yaşandığını göreceksiniz. Ve emrettiği şeylerin de o gün peygamberin emrettiği şeyler olduğunu ve bunların da kıyamete kadar baki olan şeyler olduğunu göreceksiniz. Bunlar insan oğlunun fıtratında olan şeylerdir ve fıtrata aykırı bir tek teklif Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Mesela Lut Aleyhisselam kavmine ne diyor? Eğer siz isteklerinizi gidermek istiyorsanız aha benim kızlarım yani onlarla şer şer'an helal onlar sizin size onlar helaldir. Ama Allah'ın bugüne kadar çok büyük gördüğü büyük bir türü siz nasıl olur da alenendi bu finadikumul munkar ve ta'tun fi nadikumul munkar? İlginç bir şey. Nadi Arapçada bir kişinin dostları etrafı anlamına da gelir veya bir kulüp gibi topluluğun adına da söylenir. Yani erkek erkeğe alenen topluluğun ortasında e, livata yapıyorlar. Evet. Nadi kelimesi topluluk anlamına, cemaat anlamına geliyor. Alenen insanlar ortasında bu fiili işliyorlar. Korkunç bir şey, bir felaket insanlık için. Sizden önce hiçbir topluluk bunu yapmamıştı diyor onlara. Lut aleyhisselam. Hiçbir topluluk bu fiili işlememişti. Dolayısıyla onlar derler, hayır biz seni kızlar bir istemiyoruz, biz onlar istiyoruz. Melekler böyle yakışıklı delikanlar suretinde gelince, kafirler meleklere sataşmak istiyorlar. E şimdi bakın, peygamberin bu nehyettiği şeye bakınız. Bugün dünyada çok yaygın. Türkiye'de çok yaygın. Hedenver'in nehyettiği bu şeye bakarız. Bunun hangisinde insan onurunu küçültücü, insan fıtratını aşağılayıcı bir şey vardır? Bu davetin neresinde insanlığın kabul etmeyeceği bir şey var? Dolayısıyla biz kafirlerin, müşriklerin, materyalistlerin, ateistlerin, laiklerin karşısında konuştuğumuz zaman, onlar İslam'a dil uzattıkları zaman, İslam'ı eleştirdikleri zaman siz İslam'ın temelde insanı insan eden tek din ve tek yol olduğunu peygamberlerin hayatlarından vereceğiniz örneklerle ispatlayacaksınız. Yoksa bugün yaşayışımıza örnek göstererek kimseye Müslüman olmanın İslam olmanın güzelliğini veremezsiniz. Ha, elbette biz de örnek olmaya çalışacağız. Ama genelde Müslümanım diyenlerin yaşantılarını ortaya koyduğunuz zaman adamlar hayır diyeceklerdir. Biz iş içiyoruz, siz de içiyorsunuz. Biz zina ediyoruz, siz de diyorsunuz. Biz faiz alıyoruz, siz de alıyorsunuz. Biz sahtekarlık yapıyoruz, siz de yapıyorsunuz. Biz şunu yapıyoruz, siz de yapıyorsunuz. Bizim de sizin aranızda ne fark var? Biz onlara örnek olamıyoruz maalesef. Ama eğer yaşayabiliyorsak, gücümüzün yettiği kadarıyla önümüzde peygamberler gibi çok güzel örnekler var. İşte onları kendimize örnek alıp ve insanlığa da Kur'an'ı o yönden, o şekliyle, Anlatmakta yarar ve fayda vardır diyorum. <gülüyor> evet ben buraya kadar anlattım. İnşallah Teala bu konuda sorunuz varsa yoksa e, bu kadarla kifayet etmek istiyorum. Aslında bu, bu ders çok uzun yani bu konuda bir risale teşkil edecek olan bazı notlar almıştım. Kur'an ile ilgili. Bir de tabi kısaları Müslüman yazar serlerden, ilim adamı olduğunu söyleyen kimselerden çarpıtan ve onlar hakkında ileri geri konuşan insanlar vardı. Onların da biliyorsunuz ilk dersimizde, ikinci dersimizde miydi? Onlara bir nebze de olsa değinmeye çalıştık. Onların da asıl maksat ve gayelerinin mucizeleri inkar etmek olduğunu söylemiştik. yani Kıssaları gerçek göstermeyen kimseler aslında mucizeyi inkar etmiş olan kimseler. Mesela Musa Aleyhisselamın fadri bi asakel hajar diye Allah'ın emretmesi gibi, kavmi Musa'dan su istediği zaman idrissiz kahu kavmi, kavmi ondan su istediği zaman vuruyordu asasını taşa, taştan on iki tane göz çıkıyordu, su fışkırıyordu. Yani pınar gibi su akıyordu. Şimdi bu bir temsildir. Bu bir hikayedir diye getirip önünüze koyuyor birileri. Bunun maksadı nedir? Mucizeyi inkar etmektir. Mucize nübüvettendir. Mucizeyi inkar ettiğiniz zaman peygamberin nübüvvetini de inkar etmiş sayılırsınız. Hangi peygamber olsa olsun fark etmez. Dolayısıyla o adamların maksatları neydi? dedik ki Kur'anı aslında Hristiyanların kitapları karşısında onların kitaplarındaki batılları inkar ediyoruz derken Kur'an'daki hakları batıl gibi göstermeye çalıştılar. Zira onu da inkar edecekler ya, onu da Kur'an'dan çıkaracaklar. Dolayısıyla ne oldu? Kur'an'ın bir kısmını da batıl olan uydurma İncil ve Tevrat'la ne yaptılar? Aynı derekeye, aynı seviyeye düşürdüler. Hatta demişlerdi ki işte. E, ...İsmail aleyhisselam diye bir şahısı yoktur aslında. Hazret Muhammed Bey Müslümanlar... ...Yahudilerle böyle taktiki bir ilişki kurmak için... ...onları kendi dinlerine çekmek için. Yani sizinle akrabalığımız vardır. Bak biz Muhammed'e iman ettik. Muhammed İsmail'in soyundandır, İbrahim'in soyundandır. Taha Hüseyin işte bunu söylüyor. O bir taktiktir diyor. Bir siyaset ve politikaydı. Yahudilerle böyle bir ilişki kurup onlara çengel atmak için diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu insan... İslam adına konuşmuş ve İslam üzerine çok kitaplar yazmış. Ebu Bekir'in hayatını yazmış, Ömer'in hayatını yazmış, fitne olayını yazmış. Düşünebiliyor musunuz? Vahiy ile ilgili eserleri var. Bunlar İslam üzerine yazmış insanlar. Ya siz de diyorsunuz ya bu İslami yazar. Bu adam kötü olsa niyeti böyle olsa böyle yazar mı? Mesela Mahmut Ebru'ya Türkiye'de kitabını tercüme ettiler. E Mahmut Ebru'ya ki sonunda bütün dinlerin imhası projesine inanan bir insan, tek bir din insanlık dinine inanan bir kimse ama Türkiye'de radikal İslamcılar kalkıyorlar adama sahip çıkıyorlar adamın kitabını Türkçe'ye tercüme ediyorlar Allah'tan korkma e, insanları zehirliyorlar ya zaten kardeşim insanlar yoksun mahrum kalmışlar Allah'ın kitabını öğrenmekten sünneti öğrenmekten Hazreti Ömer kısasını anlatayım burada dersini onunla bitireyim bir, bir vaka anlatırlar bu hem Yusuf suresinde anlatılır hem de değişik surelerin tefsirlerinde anlatılır Hazreti Ömer bir kabileye gider, Kurayze kabilesinden, bazı akrabaları varmış. Onlara gider, oradan işte Tevrat'tan bazı sayfalar yazar veya alır onlardan. İşte okur bakar ki ilginç, garip şeyler var. Getir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına, Resulullah der ki ya Resulullah böyle böyle ben işte falan kavimden işte dostlarıma hatta kardeşim ifadesini kullanıyor, onlara gittim diyor. Onlar böyle bir şey aldım diyor. Sana okuyayım mı diyor. Bunu söylerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü gidiyor. Renk kalmıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle. Ömer tabi korkuyor. Resulullah hemen haber göndertiyor. Yani söyleyin bütün Medine'deki işte ashaba, ensara, muhacirine söyleyin. Namaz, namaza diyor. Resulullah böyle olağanüstü durumlarda onları camiye çağırır böyle olunca sahabelerden bazıları duyuyorlar ki diyorlar çok ilginç bir şey oldu yani çok garip tehlikeli bir hadise oldu Resulullah'ı gazıba getiren bir şey oldu silah silah diyorlar kılıca sarılıp geliyorlar. Kılıç alıp geliyorlar geliyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor işte Ömer tabi Resulullah anlattıkça dayanamıyor yani ben işte aranızdayken siz nasıl oluyor İsrailoğullarında nakilleri yapıyorsunuz onlar hak olan şeyi anla, belki anlatırlar, siz yalanlarsınız, hakkı yalanlamış olursunuz. Yalan olan bir şeyi size naklederler, siz doğru diye onu nakletmiş olursunuz. Onun için onların haberleri ne doğrulayın, ne de yalanlayın diyor. Ve Ömer'e gazabı diyor, kalkıyor Ömer diz çöküyor. Ya Resulullah diyor, tamam diyor, e, Allah'ı Rabb'i bildik, seni Rasul bildik, İslam'da hak din bildik diyor. Ve Resulullah'a gazabı geçiyor bu şekilde. Bu şekilde dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tevrat ve İncil'den nakilleri kesinlikle yasak kılmıştı ve haram kılmıştı. Henüz insanların dini oturmuş, henüz İslam oturmamış. Peki ya, siz ey insanlar veya ey Müslüman radikal aydınlar diyorsunuz ki ya Resulullah hadis yazmayı yasaklattırmıştı işte. işte. Hadis yazmak başımıza bu kadar büyük musibetler belalar açtı, henüz söyleydi, henüz böyleydi. E, Resulullah hadisi de yazdırtmadı kardeşim. İnsanlar Kur'an'ı hıfz etsinler. Kur'an tam otursun, kalplere, gönüllere yerleşsin. Bir Kur'an ayeti okunduğu zaman veya yanında bir başka şey okunduğu zaman hangisi Kur'an ayetidir, hangisi değildir diye Müslümanlar bilsinler ve o seviyeye gelsinler diye kendi sözlerini yazdırmamıştı bir adam. Kimlere yazdırtmadı? Yazdı yazmasını, bilinenlere yazdırtmadı. Şimdi siz hadisi eleştirme noktasında hadislerin yazılması iddiasını ve artı peygamberin men etme iddiasını gündeme getiren kimseler Kalkıyorsunuz münafıklardan, Yahudilerin, Hristiyanların dostlarından ve müsteşik kâfirlerden kitaplar çeviriyorsunuz. Eleştirisini koymadan, henkiletlerini koymadan zekaları, akılları, kalpleri tertemiz, pırıl pırıl olan insanların ne yapıyorsunuz? Zekalarını, gönüllerini, akıllarını bulandırıyorsunuz. E Allah'tan korkmuyor musunuz? Ömer'in durumunu hiç mi hatırlamıyorsunuz? Na, hangi cesaretle kalkıyorsun? Gold zihirden efendim tefsir ekolleriyle ilgili hesap çeviriyorsun sen. Ne cesaretle ya? Rudit Paretti kitabını çevirip bir tane